Günaydın, Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. <gülüyor> bir süredir başımıza gelen bir şey bu kayıt. Yani e, kayıttan yayın yapmaya başladığımızdan beridir. Bazen bir türlü programa başlayamıyoruz ve bir gülme krizine tutuluyoruz. Canlı yayınlarda hiç olmuyordu bu. Şu anda evet. neden olduğunu bilmiyoruz. Anlamsızca gülüyoruz şu anda. Sakinleştin ee, mi? Biraz evet, sen? Ben de sakinleştim. Hemen tamam. ciddileşip çok ciddi bir kitapla tamam. devam edeceğim. Kağıttan Kalpler adını taşıyor bu kitap. Eliza Puriçeli Guerra tarafından yazılmış. Final Kültür Sanat Yayınları tarafından Hı. basıldı. Hemen isminin yaptığı bir takım çağrışımlar var. Hani herhalde öyle değildir değil mi? Yani bir beyaz dizi, Hayır. bir pembe dizi. Hiç değil. Ben de e, orijinal adına bakmamıştım. Kağıttan Kalpler bana da böyle bir şey çağrıştırmıştı. orijinal adı da Kağıttan Kalpler. Ve e, çok fazla ilerlemeden... E, kitabın karakterleri arasında geçen bir diyalogta e, bu kalplerin kağıda benzetilmesi üzerine bir birkaç e, yani bir, bir yazışma oluyor. Hı -hı. O zaman anlıyorsun niye böyle bir ismi olduğunu. E, kitapta kağıt yani bu kitabın e, içinde kağıt çok önemli Hı -hı. çünkü bu kitap e, mektuplara dayanıyor yani yazışmalardan oluşuyor. Mektup da değil, kısa notlar şeklinde çoğunlukla. Yani kitap pek e, ince bir kitap da değil. Bütün değil. bu kitap boyunca kısa notlar mı okuyoruz? Evet, yani karşılıklı iki kişinin yazışmalarından oluşuyor. Sonlara doğru e, başka birileri hmm. de dahil oluyor bu yazışmaya. O, yani o, oraya girmeyeyim ama temel olarak Uno ve, ve Dan, den hmm. ya da arasında ki yazışmalar bunlar. E, İlk bölümde bu kişilerin isimlerini de bilmiyoruz. Hmm. Her kimsen merhaba diye başlıyor ilk hmm. not. Bunun kodla yazılmış bir mesaj olmadığı aksine bir arkadaşlık teklifi olduğu konusunda seni uyarıyorum. Her şey şöyle gelişti. Bugün kütüphane öylesine boştu ki matematik kitabının sayfalarını her çevirişimde ses yankılanıyordu. Kim bilir, herke, kim bilir herkes nerelere çekip gitmişti. Ben burada oturmuş çok zor bir problem çözmeye çalışıyor ama bir türlü başaramıyordum. Bu yüzden kareli defterimden bir sayfa kopardım ve sana yazdım. Bu sadece bir deneme bakalım işe yarayacak mı? He. Diye böyle birisi kim olduğunu bilmiyoruz bir mesaj yazıyor. Ve böyle şişeye koyup denize atmak gibi bir şey Aynı onun yani. gibi ve kütüphanede bir seçtiği bir kitabın içine koyuyor bunu. Hmm. Hiç kitabın bek... belli bir özelliği var mı? Daha sonradan e, okuduğumuza göre yine yazışmalardan kütüphanede en alınmayan, hiç kullanılmayan, <gülüyor> <hiç> okunmayan. <gülüyor> ve... Kendi kendine sabote eden bir davranış evet, sayılabilir. Yani nasıl olsa kimse almıyor bu kitabı ve koyayım bakalım kim alacak diye hmm. şansını deniyor ve birisi alıyor kitabı. Ve o da aynı şekilde yanıt yazıp koyuyor. E, hangi zamanda geçiyor bu hikaye? <gülüyor> Günümüzde. Ha günümüzde bir de. Evet yani e, kitabın arka kapağında e, üstelik Facebook, Twitter veya e-post aracılığıyla değil sadece minik not kağıtlarıyla haberleşen kişiler evet, diye tanımlanıyor. Çok ilginç değil mi? Yani sınıfta bile öğrenciler yani iki sıra arkadaki arkadaşıyla WhatsApp'tan haberleştiği bir, çağda. E, bir dönemde. Evet yani e, çok fantastik. Biz yani ben çok mektuplaşmış ve hala mektup yazan biri olarak ben de derslerde bile kısa notlar yazardım. Evet yani Facebook ve Twitter o kadar normalleşti ki yani mektuba evet, evet. aşina olan bizler için bile e, böyle bir iletişim sistemi kurmak bu kitapta anlatıldığı biçimiyle çok fantastik bir şeymiş gibi geliyor. <gülüyor> evet böyle fantastikince. E, bu iki kişi işte bu bu şekilde yazışmaya başlıyorlar ve bir süre sonra kurallar belirliyorlar. Birbirlerini hiç görmeyecekler. Kütüphanedeki o kitap üzerinden haberleşiyorlar. Ama hmm. biri tek saatlerde, diğeri çift saatlerde kütüphaneye gelecek. Ve böylece karşılaşmayacaklar. Allah ve bu sözlerine Bilmiş. de sadık kalıyorlar. İsimlerini söylemiyorlar. Kendileriyle ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Tabi ilerleyen sayfalarda birbirlerini tanıyorlar. Eninde sonunda yani yazışmalardan bir tanışıklık hmm. doğuyor. Ama isimlerini bilmiyoruz kitapta o yazıştıkları kitaptaki karakterlerden isimler seçiyorlar kendilerine hmm, halde, gerçek evet. isimlerini de bilmiyoruz ve ama onlar hakkında bir sürü şey de bir yandan öğrenmeye başlıyoruz En azından dünyaya bakışları hmm. dünyayı algılama biçimleri yaşam algılama biçimleri işte hmm. zevkleri işte hangi kitapları Sevdiklerinden tut nelerden hoşlanmadıklarına kadar ee, ve birbirlerine gerçekten en değerli e, düşüncelerini açıyorlar kalplerini açıyorlar ee, bir, bir gerçekten yüz yüze konuşuyormuş gibi çok yakın e, iki dost oluyor bu iki kişi bir kız bir oğlan bu arada uh -huh. e, ve e, işte ergenlik çağında olduklarını anlıyoruz. Ee, bir süre sonra e, ben ilk başta bir kütüphanede normal bir kütüphanede gidip gelen iki insan olduğunu sanıyordum. Ama sonradan bir okul kütüphanesi hmm. olduğunu anladım. Ama bir süre sonra anlattıklarından yazdıklarından bu okulun pek de alışık olduğumuz okullar gibi bir yer olmadığını hmm. anlıyorsun. Yani e, büyük bir ormanın ortasında. Hmm. labirent gibi bir tür helezon gibi tasarlanmış özel tamam. bir mimarisi olan hmm. farklı farklı bölümleri olan bir yer olduğu bir yatılı okul olduğu hatta ortak öğretmenleri olmadığı için farklı bölümlerdeki öğrenci olduklarını anlıyorsun hmm. ama yine de tuhaf bir şeyler var yani bu okulla ilgili ve buradaki çocuklarla ilgili tuhaf bir şeyler var yani Çözemiyorsun. Yani ben uzun süre e, Una'nın, kız olanın e, obez olduğunu düşündüm. Hmm. Yani acaba dedim böyle bir özel e, bir tür rehabilitasyon merkezi gibi bir yer mi dedim. Sonra işte psikolojik sorunları olan çocukların olduğu ve yine başka türlü bir rehabilitasyon merkezi mi acaba dedim. Yani hmm. kafanda sürekli o okulun nasıl Sonuçta bir yer olduğunu. Sonuçta bunlar değil yani. Ee, neyse bunu söylememen lazım anlıyorum yani, farklı evet. bir durum var o Anladım. okulla ilgili ve e, çok sonradan yavaş yavaş işte yazışmalardan küçük ipuçlarını toplayarak hmm. yani bir okur olarak hafiyelik yapıyorsun ve bunu küçük o, notlardan yani bütün kitabın küçük notlardan oluşması ayrıca evet e, ara ara e, özellikle Den'in Den e, uzun maceralar anlattığı mektuplar oldu çünkü onun Aynı odayı paylaştığı iki arkadaşı var. Ee, ve onlara da işte Aramis ve Portos diyor. Kendisi de Atos. Yani hmm. üç silahşörler gibiyiz diyor ve hep bu şekilde bahsediyor onlardan. Ee, onlarla yaşadığı işte gece yarısı çıktıkları kimi maceralar var. Keşif hmm. turları var. Oradan hani birazcık bir şeyler kavramaya hmm. çalışıyorsun. Yani sürekli bir Acaba burası hmm. nedir? Acaba bu çocuklar kim? Acaba burada neler oluyor? Duygusuyla okuyorsun bunun kitabı. Bunun tabii bir yani yazışma olması, yani bir tür mektup üzerinden olmasında çok çarpıcı bir durum var aslında. Ee, şimdi bu, yani başka bir kitabı anmak zorundayım burada. Ee, Domingo Yayınları'nın Mektup diye bir kitabı var. Senin de baktığın bir kitap hı hı. o. Ben de şimdi o kitabı bir yandan okuyorum. Mektubun tarihçesini anlatıyor diyeyim kabaca. Evet. Ee, ve orada söylediği aslında hani hepimizin bildiği ama bir şekilde ihmal ettiğimiz bir şey var. Mesela e-mail işte e yazıyoruz ve böyle bir yere gönderiyoruz. Yani onu nereye gönderdiğimiz de belli değil aslında. Evet. Yani sen buradan arkadaşına gönderdiğini sanıyorsun ama önce Kaliforniya'daki bilmem nereydi, oradan bilmem nereydi, oradan bilmem nereydi. Bir uydudan bilmem nereydi oradan ve falan aslında gibi, olmayan bir şey. Aslında olmayan bir şey ve zaten sonunda yok olup gidiyor. Yani çok önemli kaç tane yazışman e-mail üzerinden yaptığın hani kaldı sana yani? Yani oturup hepsinin çıkışını alman evet, lazım Evet ya ki. da Facebook mesajlarının kaçı kaldı sana çok önemli. Mesela sevgililer ayrılıyor, sevgili oluyor. Hani değil mi bunlar? Evet. hani Çok majör şeyler sayılabilir yani. Hani kaç tanesi kaldı gibi. Ee, ya da şöyle bir şey var ya hani mektubu hatasız yazmaya çalışırsın. Hmm. Yani, ama şimdi geriye al hatta gönderiyorsun geri al seçeneği evet. var. Geri alıyorsun belli bir süre içinde ve hani bir tamamen değiştirebiliyorsun. Zamanla geriye gitmek Evet bile. oysa mektubu gönderdiğin zaman gönderdiğin haliyle gittiğini ulaştığında senin en son bıraktığın haliyle ulaşacağından şüphe edemezsin. Evet. Yani genelde edemezsin. Evet. Çok özel bir müdahale gerekir filan. Hani o açılardan değerlendirince hani mektup ıı, üzerinden olması... Hani kitabı tabii hiç bilmeden konuşuyorum hı hı. şu anda. Belki bunları gerçekten de hatırlatıyor, hatırlatmıyor. Yani onları da bilmiyorum ama... E, ...mektup üzerinden olması o yüzden çarpıcı geldi. Yani fantastik dediğin zaman... ...aslında mektup gerçekten fantastik. Zamanında imparatorluğun yönetim mesela Roma imparatorluğunun... ...tek iletişim yöntemi. Düşünsene çok önemli kararlar gönderilen yani çok mektupla. çok yakın bir zamana kadar... ...tek iletişim evet, evet. aracıydı aslında. Düşününce... Ya çok... çok enteresan aslında mektup o açıdan. Şimdi ben tabii mektuba dalınca... Hani He, hevesli Tabii olduğum bu bir konu. Çok evet, üstünde, e, duruyordum. üstünde duruyordum. Şimdi o yüzden de kitap çok çarpıcı geldi. Evet. Yani burada birbirini tanımayan iki insan var ama e, kısa notlarla e, zaman zaman mektup diyebileceğimiz şeylerle ve bir kitap üzerinden yürüyen bir mesajlaşmayla birbirlerine bütün hayatlarını açıyorlar aslında. Hı -hı. E, çok yaralanmış insanlar olduğunu da anlıyorsun bir süre sonra. Ee, gerçekten birbirlerini birbirleriyle karşılaşmamak istemelerinin de nedenleri olduğunu anlıyorsun. Hı -hı. Ee, ve günümüzde geçiyor ama böyle birazcık distopya Hı -hı. denebilecek bir yere varıyor. Ee, sonuna doğru bütün bunlar yani kafandaki soru işaretlerini kitabı sonuna doğru yavaş yavaş o parçalar oturmaya başlıyor ve. E, bu mektupların yani mektuplaşmaların e, hiçbir şeyi geleceğe taşıyamayacaklarını da öğreniyoruz hmm. yani bir noktada e, bütün bu yazışmalar yok olup gidecek. Of kötüymiş. Öyle bir olasılık var. E, birbirlerini e, unutacaklar, birbirlerini hatırlama şansları kalmayacak. Yani biraz garip geliyor ben böyle deyince ama e, söylememem gereken şeyler var yani çok girit bir noktası bu. Ee, ve e, bunları öğrendikçe parçaları birleştirmeye başladıkça sonlara doğru benim gerçekten <gülüyor> yüreğim sıkıştı acaba ne olacak yani böyle bir film hani bazı filmler vardır ya tek mekanda geçer hmm. ya da çok kısıtlı bir alanda geçer ona rağmen çok soluksuz bir macera hmm. yaşatır sana burada da öyle birbirini görmeyen iki karakter e, sadece kağıtlar üzerinden çok büyük bir şeyin ortasındalar aslında ve sen de dışarıdan oturup <gülüyor> sadece bu yazışmaya tanık oluyorsun ve giderek yüreği sıkışıyor acaba ne olacak? Bundan sıyrılabilecekler mi yoksa eyvah hay Allah hepsi boşa mı gitti? Hmm. diyorsun. Yani pek ustaca yazılmış olsa gerek çünkü bu çok zor bir iş. Yani şöyle düşün mesela Bedri Rahmi ile Ernest'in Eren Eyüboğlu'nun mektuplarını okuduğumuz zamanı düşünmesi. Yani evet. ne kadar heyecanlıydık, ne kadar ve onlar gerçek mektuplardı. Evet. Gerçek insanların gerçek duyguları, gerçek işte deneyimleri vesaireydi. Bu kurgu evet. ve aynı hissi sana yaşattığından bahsediyorsun. Evet yani o karakterler çok güzel e, oluşturulmuş. Ya, bayağı usta işi bir yazı, şey, kitap olsa gerek. E, ben çok keyifle okudum. Çok da e, hem olur ya böyle bir çırpıda okumak istersin ama bitmesin hmm. diye de biraz böyle ağırdan alırsın. Bu da öyle bir kitap oldu benim için. Eliza Puriçeli Guerra'nın yazdığı. Kağıttan Kalpler, ee, Türkçe'ye çevireni söylememiştim. Mine Özgün Romandini dilimizi aktarmış. Ee, final yayınlarından çıktı. Geçtiğimiz sene çıkmıştı. Arman ediyor muyuz? Edelim. Tamam o zaman e, bu yayının bant kaydını bir birdolapkitap.com'da e, pazartesi günü bir terslik olmazsa yayınlayacağız. O sayfaya yorum bırakan dinleyicilerimizden, takipçilerimizden birine de final yayınlarından Kağıttan Kalpler adlı kitabı armağan edeceğiz. Evet. Şimdi mektuplu bir müzik arası veriyoruz. Tamam. The Beatles'tan P.S. I Love You. I letter, love to you this letter. Send my love be coming home again to you, love, until the day I do love, P.S. E I love you. 94.9 Açık Radyo'dayız. Bir Dolap Kitap devam ediyor başka bir romanla. Evet, bu aralarda hiç gülme krizine girmiyoruz bu arada. O da iyi bir şey. Baştaki gibi olmuyor. Ee, şimdi altın kitaplardan e, çıkan bir roman var elimde. E, Miyase Sertbarut tarafından yazılmış. Mezarlıktaki Gölge e, adını taşıyor. Burada da 12 yaş ve üzeri demiş ama yani 12 bilmem bana biraz fazla geldi ama hadi öyle demiş yayınevi. Ee, resimleyen de e, Bekir Gürgen e, kitabı resimleyen e, mezarlıktaki gölge adından da anlaşılacağı gibi işte gizem korku gerilim vesaire içeren e, ama bir o kadar da komik sayılabilen sayılabilir e, bir kitap komikliği e, şuradan geliyor çok yerel tipler e, böyle hani esnaftan ya da işte bir mahallere karşınıza çıkabilecek e, kişilerden e, bahsediyoruz hı hı. E, ve hani bunların böyle bir Türk filmi karşılığı vardır ya hani bu yerel tiplerin hı hı. yani e, hani mahalle ortamındaki komikli tipler işte yani bildiğin ama ciddi bir macera yaşıyorlar e, işte her şey e, incir bir incirlik Mahallesiydi adı oraya işte e, bir bir e, Orada bir ev var, böyle terk edilmiş ahşap falan bir ev, biraz harap durumda. Oraya e, işte bir kadının taşınmasıyla başlıyor. E, ama böyle hani şey bir kadın, ters bir kadın böyle. Şu yani. kapaktaki yani, resimdeki kadın mı? Şu şapkalı olan e, o olsa gerek, evet. Ondan sonra e, işte kahramanlarımız Kemik Aziz ve Balık Oya. <gülüyor> e, Balık Oya'nın Balık Oya olmasının nedeni e, hafif toplu bir kız olmasıdır. <gülüyor> Ee, kemik Aziz'in kemik olmasının nedeni sıskacık olması. Ee, kemik Aziz'in babası Kasap e, Haşmet. Gerçekten Kasap. Ee, ama hani bir kabadayı yanı olan birisi aynı zamanda burada hani yazar öyle söylüyor ama gerçi bunu kitap içinde görmüyoruz. Yani yazar söylüyor sadece ama pek görmüyoruz bunu. Ama ee, neyse on, e, kemik e, azizle balık oya arasında da böyle bir şey var. E, eskiden beridir gelen ama bir türlü dile getirilemeyen hani birbirlerini seven iki gençten bahsediyoruz. Hı -hı. Ama böyle bunu anlatmak bunu dile getirmek mesela kemik aziz çok zorlanıyor. Hediye seçme konusunda bile e, çok zorlanıyor. Eli ayağına dolanıyor saçma sapan işler yapıyor falan bunlar da zaten kendi başına koyuyor. Neyse bu e, kadın taşınıyor işte mahalleye. E, önce adım Mumyacı Nuran'a çıkıyor. E, i̇şte çünkü işte e, ne yapıyormuş? Mum, mum, Mumcu Nuran aslında yani mum yap, yapan bir kadın. Böyle bir e, şey düşün. E, hobiden daha fazlasını yapan ama henüz sanatçı olmamış hı hı. bir e, yaşlıca bir hanımdan bahsediyoruz burada. Ve üstelik de çok ters birisi. Ee, hem yapmak istiyor, göstermek istiyor, üretmek istiyor. Yani yapmak istediği şeylere çılgınca e, bir tutkuyla hani e, sarılmış. E, i̇şte evi görüyor filan. Bu arada hikaye şöyle başlıyor. Mezarlıkta aslında başlıyor e, Mumcu Nura'nın hikayesi. E, i̇şte halasının cenazesi sırasında toprağa bakıyor. Toprakta bir şeyleri fark ediyor filan. Ve bir ne fark ettim bilmiyoruz ama bir plan yapmaya başlıyor. O evi buluyor. Sonra o eve işte bir tane eee inşaat ustası getiriyor evin şöminesini büyüttürüyor falan ama hep bu arada şöyle laflar o ya ablacım sen bunu büyüttü bak tabut sığacak kadar yaptık işte falan hani hep mahalleli bunları duyuyor onun Sü sürekli kadın mezarlıkta geziyor hani geceleri de mezarlıkta oradan Oo. bir torba taşırken görünüyor ölüleri alıp yakıyor bu falan gibi <gülüyor> dedik o bir de hani tabii mahallelerde hemen, hep olan şeyler tabii tabii neler yayılıyor o var. Kim bunun kim? yanında şöyle şeyler de var mesela işte ee, hani mahallelerde yine çok yaygın olan bir linç kültürü vardır ya işte hani kulaktan bir şey duyarsın. Kasap kedi kesiyormuş. Yani <gülüyor> burada mesela kasap haşmetin başına geliyor yani. Mahallenin kedileri kayboluyor bir anda. Çünkü Mumcu Nuran'ın fantastik projelerinden birisi var. Hani Ne olduğunu ben söylemeyeyim şimdi. Ee, sonra başarıya dolaşıyor üstelik. Ama e, kediler kaybolunca Sınıfta işte Kemik Aziz'in filan da sınıf arkadaşlarından birisi yani belki de baban kesti kedilerin hepsini toplayıp falan gibi bir laf atıyor ortaya. Hani şakasına yani neredeyse. Yani. Ee, sonra bu kasa paşmet <gülüyor> falan diye bu yayılıyor mahallenin içinde ve e, doğrudan hani linç kültürü işte bu kasaptan alışveriş kesiliyor falan. Bu arada kasap aşmet işler kesat gidince ne yapsak ne yapsak aklına bir fikir geliyor diyor ki gidelim başka mahallelerden kedileri toplayıp getirelim. Ortalıkta kedi görünce millet gelir tekrar <gülüyor> falan diye. Tabii ki arabanın bagajında o kedilerle yakalanıyor. Oo iyice. E, bu bu sefer. Denkodu katmerlenecek. Katmerlenecek ama şimdi miyase Hanımın atlamadığı çok önemli bir şey var bence burada. E... Tabii ki o mahallenin içinde polislerin onları kıskıvrak yakalama sahnesi e, cep telefonlarıyla çekiliyor videoları Facebook'lara mı konmuyor Twitter'lara mı konmuyor. <gülüyor> yani bu mahalledeki linç kültürünün yine sosyal medyada Türkiye'de Türkiye'li yani hani kullanıcılar arasında çok yaygın olan bir şey sosyal medya linci. Evet. Hemen oraya da e, sirayet ediyor falan ben bunları çok önemli buldum yani bunları bu şekilde kullanması kitabın içinde evet. bence çok hani sosyal bazı özelliklerimiz var toplumsal bazı evet. özelliklerimiz var ve bunlar iyi özellikler değil ve komik bir biçimde bunları da ele alıyor yani bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Güncel alışkanlıklarımız güncel bir romanda Evet yani e, bu da iyi bir şey. E, bu şimdi Mumcu Nurhan'ın e, durumu tabi biraz e, karışık. Yani o hem bir sanatçı e, karakteri <gülüyor> e, ama yani e, kitabın büyük bölümünde ben hani bu Yeşilçam'ın klişeleri vardır ya yani böyle işte Yoga yapan herkesim deyip bağdaş kurup parmaklarını birleştirir. Hani o kadar Yeşilçam'ın yeşil çamın şeyi an, yoga'dan anladığı. Ya da işte e, bilim adamlarının hepsi delidir. <gülüyor> evet. Sanatçıların hepsi bohemdir falan hani. Onun gibi e, bir hani bir klişe'ye kurban giden bir karakter olduğunu birazcık düşünüyordum, e, düşündüm. E, ya da mesela işte ne bileyim e, kasap Haşmet'in biraz daha iyi işlenebilir bir karakter olduğunu aslında hı hı. görüyor. Hani böyle karakterleri işlerken biraz daha iyi olabilir mi? Hep bunları düşündürttü bana. Ama sonuçta mahalle ortamı olan olaylar kitabın kurgusu bütün bunlar da çok eğlenceli, çok keyifli. Ve anlattığı şeyler, hani demin değindiğim şeyler de çok önemli malzemeler. O yüzden bu mezarttaki gölge Keyifli bir kitaba benziyor. Evet evet yani hem bana o mahalle dokusunu hatırlattı. Yani çok uzağında kaldığım bir şey hı hı. uzun zamandır yani mahalle e, kültürü. E, yani İstanbul'da yaşarken de öyle bir durumumuz kalmamıştı evet. artık zaten. Hani artık e, yine yok. Dolayısıyla o yani nostaljik bir tadı var yani benim için. O yüzden de çok hoşuma gitti. Bir de şunu e, gördüm. Kitabın arkasında Miyase Sertbarut'un bir tür biyografisi var. Kısa bir biyografisi. Hı hı. İşte nerede doğduğunu falan filan söyledikten sonra işte olan Jülven, Orhan Kemal ve Karabaşları ile büyüdü. Okula giderken hep karnı ağrıyordu. Gazi Üniversitesi Türkiye'yi bitirdi yine karnı ağrıyordu. Öğretmenlik yaptı karnının ağrısı geçmiyordu. Yazmaya radyo tiyatrolarıyla başladı. Öykü roman masal türlerinde yapıtlar verdi. Karnının ağrısı geçti. <gülüyor> hani bu mesela çok, Kitapların bütün, bütün ağrılara, ağrılara iyi geldiğini düşünüyor. düşünüyor. Bu da ayrıca hoşuma gitti. Ee, bu e, biyografi dolayısıyla kitap hoşuma gitti evet. genel olarak beni çok e, işte adını da eğlendirdi. tekrarlayalım kitap, e, altın kitaplardan çıktı mezarlıktaki gölge adını taşıyor miyase sertbarut tarafından yazılan bu roman e, sanıyorum bugün süremizin sonuna geldik evet haftaya görüşmek üzere hoşçakalın görüşmek üzere hoşçakalın bir donap kitap Seçkin çocuk kitabı. Hazile Mesuranlı, Banu Aksoy ve Yıldray Karakeç. Kitap dostu sizin okulu sundu.